Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi Ve ashabihi ve etbaihi ecmain Kıymetli büyüklerim, değerli kardeşlerim, dostlarım, yoldaşlarım Sahabe dostları Kur'an'ın ve sünnetin Anlaşılıp yaşanması için gayret gösteren Mümin ve mümineler Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Selam olsun Hazreti Hatice'ye Ve selam olsun Hatice anamız adına kurulan bu sofraya iştirak eden siz kardeşlerime 82 il, 82 sahabi diyerek yola çıkıldı. Türkiye'nin 81 vilayetinde ve Kıbrıs'ta, Levkoşe'de o topraklarla bir şekilde ilişkilendirilen sahabi efendilerimiz anlatılmak üzere. Ankara nasipli bir yer. Hatice anamız Ankara'nın nasibine düştü. Ankara bu memleketin başkenti ise eğer, Risaletin davasına da başkentlik yapmış gibi bir isim burada anlatılmalıydı deyip Ümmül Kura olan şehirlerin anasında analığı aleme öğreten Hazreti Hatice'mizi Ankara'da anlatalım dedik. İnşallah isabet kaydetmişizdir. İnşallah istifade edeceğizdir. İnşallah Hatice anamızın rehberliğinde, önderliğinde bir kez daha kulluğumuzu gözden geçireceğiz. Hatice anamızı anlatmak hele sınırlı dakikalar içerisinde anlatmak çok kolay değil. Doğrudur. Efendimiz ve vesselamla beraberliği 15 yıl nübüvvetten önce 10 yıl nübüvvetten sonra 25 yıl oldu. Göremedi hicreti. Göremedi Medine'de kurulan o büyük medeniyeti. Göremedi İslam'ın kıtaları zorlayan o şanlı direnişini. Görememesine rağmen biz bugün Peygamber aleyhissalatü vesselamın hanesine giren Hazreti Sevde'den Mariye Validemize, Cüveyriye'den Safiye'ye hepsine selam olsun Hatice anamızın dışındaki 13 isme ben o isimlere Esma binti Numan'ı da katarak sayıyı 14'e çıkarıyorum. O 13 isme hepsini şöyle alt alta koyduğumuz zaman Medine'deki o günleri görmemesine rağmen Aleyhisselatu vesselam efendimizin lisanından o anneler içerisinde en fazla bahse konu olan isim Hatice anamızdır. İlginç değil mi? Biz biliyoruz ki hadis nakli Medine'de çoğaldı. Bugün biz siyerin içerisinde bile Mekke dönemine ait rivayetleri azınlıkta okuyoruz. Mekke dönemine ait sayfalar çok azdır. Bugün siyer tarihi içerisine baktığımız zaman, hadislere baktığımız zaman bir taif anlatılır. Bir akabe anlatılır, bir hicret yolu ve hazırlıkları anlatılır, bir şibiye bir talip anlatılır ama az anlatılır. Buna rağmen hadisler içerisinde, tarih içerisinde Hatice anamızın adının çokça olmasının çok önemli bir sebebi var. Nedir o sebep biliyor musunuz? Vefalı olan aleyhissalatü vesselam efendimiz hiç unutmadı onu hiç unutmadı bazen o hananın diye hanenin diğer sultanları kızmaları pahasına, kırılmaları pahasına efendimiz ne onları kızdırmak için ne de onları kırmak için aleme hatice'nin değerini öğretmek için hatice hatice deyip durdu Nasıl anlatabiliriz biz Hazreti Hatice'yi böyle bir konumu varken? Düşünebiliyor musunuz? Varlık alemi la ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelime-i tayyibesini ilk kez Resulullah'tan sonra onun ağzıyla duydu. Düşünebiliyor musunuz? Varlık alemi Allah'ın huzurunda namaz için el bağlamayı ilk kez peygamberden sonra Onunla duydu. Düşünebiliyor musunuz? Malını, mülkünü, servetini, evini, şerefini ne varsa hepsini Risalet'in davasına vermeyi ilk kez ondan öğrendi. Daha da ilginç bir şey söyleyeyim size. Düşünebiliyor musunuz? Risalet davası için ilk kurban onun oğlu oldu. Biz ilk şehit ailesi olarak Yasir ve Sümeyye'yi biliriz. Evet onlar ilk şehit ailesiydi. Ama bakın İbni Hacer'in el isabesine orada ayrıntılar içerisinde kalan bir bilgi var. İslam'ın ilk şehidi Hatice anamızın daha önceki evliliklerinden olan Ebu Hale'nin oğlu Haris bin Ebu Hale'dir. İlk kurbanı da. Evinden veren Hatice anamızdır. O ilk her şeyin ilki. Hatice demek kelime anlamı olarak erken doğan kız çocuğu demektir. Öyle rivayet edilir. Babası Hüveylit yol güzergahından gelirken Mekke'ye doğru yolda haber alır. Annesinin doğumunu yani Hatice validemizin annesi olan Fatıma Binti Zaide'nin doğumunu... Erken doğduğu için Hatice ismini verir. Erken doğması ilk olmasıydı aslında. O 15 yıl önce gelecek bu dünyaya alemi hazırlayacak peygamber aleyhissalatü vesselama. O ona eş olacak risaletin davasına da ana olacak. Bir ana şefkatiyle risaletin davasını sinesinde saklayacak. 10 yıl öyle bir analık yapacak ki alem analığı ondan öğrenecek hiçbir şeyi görmeden de ilk olarak çekip gidecek. Hatice demek analara analık nasıl yapılır onu öğreten risalet davasını analık nasıl yapılır onu gösteren bir muallim demektir. Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan önce iki evlilik yaptı. O iki evlilikten iki erkek bir kız çocuğu oldu. Onlar yaşadılar, büyüdüler. Üçü de Müslüman oldu. Onların hayatları da ayrıca anlatılmaya değer. Efendimiz'e sinesini açtığı zaman 40 yaşındaydı biliyorsunuz. Dul kaldığı zaman 37 yaşındaydı. Üç sene evlenmedi. Kimler onun kapısını aşındırmadı ki? Her gelene yok diyordu. Çünkü kader planında Allah onun yastığını alemlere rahmet olarak gönderilen kutlu nebiye yazacaktı. Gelenler kimlerdi biliyor musunuz? Ebu Cehil gelenlerden biriydi. Ebu Sufyan gelenlerden biriydi. Yıllar sonra Efendimiz Hatice validemizle evlenince... Düşmanlığın zirvelere taşınmasının altında bir de böyle bir olay yatıyordu. Nasıl bizi almaz da Hatice Abdülmuttalib'in yetimini alır diye ona daha fazla kızgınlıklarını ifade edeceklerdi. Ama Hatice anamız görmüştü göreceğini. Öyle bir şey görmüştü ki Efendimizin ahlakında. Öyle bir şahsiyet görmüştü ki onun hayatında. O anlatılacak gibi değildi. 15 yıl nübüvetten önce daha peygamberlik ortada yokken bile her konuştuğunda Hatice anamızın öncesine aldığı cümle Anam babam sana feda olsun cümlesiydi. O günlere ait bir rivayet aktarılır. Ebu Talip endişelenir evliliğin ilk günlerinde. Hatice soylu bir kadındır, zengindir. Yeğeni Muhammed fakirdir bir üstünlüğü yoktur o günkü şartlar çerçevesinde acaba zenginlikten dolayı Hatice yeğenimi eziyor mu diye bir endişeye kapılır. Neba isimli bir kölesini bir hizmetlisini gönderir o eve var git o eve bir ikisinin arasındaki ilişkiyi şöyle bir gözlemle gel bana söyle. Neba gider çok farklı bir duyguyla gelir. Cümleye nasıl başlar biliyor musunuz Neba? Ey Ebu Talip ben öyle bir evliliğe şahit oldum ki onun ikinci bir örneği yok. Ne zaman kapı çalsa evde hizmetçiler olmasına rağmen Muhammed koşuyor kapıya Hatice koşuyor kapıya. Ne zaman bir şey istese Muhammed. Anam babam sana feda olsun deyip Hatice koşuyor onun karşısına. Ben böyle bir evlilik görmedim. O evlilik bambaşka bir evlilikti. O günler çok normal çok eşlilik. Nisa suresindeki ilgili ayet indiği zaman siz zannediyor musunuz ki Arapların erkekleri sevindiler de o ayetten memnun oldular. Hayır. O ayet indiği zaman Arap'ın erkeği üzüldü. Çünkü ayet dörde kadar evlenin demiyordu. Dörde kadar evlenebilirsiniz diyordu. Bugün o ayetin ne olduğunu anlamayanlar ileri geri konuşuyorlar. Bir sınır getirdi. O gün çok evlilik yaygın bir şeydi o coğrafyada. Evliliğin 5-6. senesi. O evliliğin vesile olan bir isim var. Nefise binti münye. Hatice anamız diyor ki ona var söyle Muhammed'e. Eğer evlenmek istiyorsa ikinci evliliğini benden izinli evlenebilir. Varıyor Nefise validemiz ileride Müslüman olup sahabi hanımlardan biri olacaktır. Bunu söylüyor. Ne söylüyor biliyor musunuz Efendimiz? Hatice'min üstüne başka bir hanım mı? Asla. Hatice'nin yeri bambaşka. Bambaşka bir yer var orada. Peygamberin dünyasında öyle bir yer edinmiş ki, o yer diğer annelerimizi haklı bir biçimde kıskandırıyor. Ne diyor Ayşe anamız? Onunla aynı zamanı paylaşmamama rağmen, onu kıskandığım kadar başka hiçbir hanımı kıskanmadım. Dayanamayacak bir gün aleyhissalatü vesselam efendimize diyecek ki ya Resulallah nedir Hatice Hatice deyip duruyorsun. Bak Allah sana daha güzelini vermiş daha gencini vermiş bu kadar farklılık varken aramızda nedir senin bu Hatice Hatice deyip durman. Rivayet Ayşe anamızdan gelir bize. Yüzünün rengi değişti diyor peygamberimizin. Kızdığı zaman alnında bir damar vardır. O mübarek damar şişer böyle. Bilenler bilir ki Efendimiz gadaplanmıştır. O hal olur. Ve söze şöyle başlar. Allah Hatice'den daha hayırlısını bana vermedi. Herkes... Malından beni mahrum ederken o malını ellerimin arasına koydu. Her kapı yüzüme kapanırken onun kapısı ardına kadar açıldı. Her yüz yüzüme ekşirken onun yüzü bana gülümsedi. Söyler misiniz Hatice'den hayırlısı mı var? Hatice'den hayırlısı yoktu onun dünyasında. Onun için bir gün ellerini kaldıracak havaya efendimiz aleyhissalatü vesselam Sema'nın en hayırlı kadını Meryem'in İsa'nın anası Meryem'dir diyecek Arz'ın en hayırlı hanımı Hüveylid'in kızı Hatice'dir diyecek İbn Abbas Başka bir rivayet de aktarıyor bize bu rivayet birçok kanalla gelir ama İbn Abbas'ın aktardığı şöyle Aldı eline bir çubuk, yere dört tane çizgi çizdi. Sordu bize, nedir bu? Her zamanki cevabı verdik. Allah ve Resulü daha iyi bilir. O dört çizgiyi hanımlar alemi içerisinde en hayırlı olan dört hanımdır. Ve saymaya başladı. İsa'nın anası Meryem, Firavun'un hanımı Asiye. Hüveylid'in kızı Hatice, Muhammed'in kızı Fatıma. Bambaşka bir yer. Hicretin ikinci yılı, iman ile inkarın savaşı, Yevmul Furkan olan Bedir savaşı, 70 müşrik öldürülmüş o gün, 70 tanesi esir alınmış. Esirler içerisinde, Efendimizin ve Hazreti Hatice'nin kızı olan Zeynep validemizin eşi Ebu'l-As da var. Zeynep validemiz kocasını kurtarmak için boynundaki gerdanlığı göndermiş fidye olarak. Gerdanlık geliyor peygamberin huzuruna. Birden bakışlar ötelere kitleniyor. Gözler buğulanıyor. Ses titriyor. Zihin başka şeylere gidiyor. O gerdanlığın çok uzunca bir hikayesi var. O gerdanlık daha Hatice validemiz doğduğu günler Huveylit tarafından Şam pazarında doğum hediyesi olarak alınmış. Yıllar yılı o gerdanlık Hatice anamızın boynunda. Ne zamanki büyük kızı Zeynep Ebul As ile evlenmiş. Düğün hediyesi olarak o gerdanlık Ebul As'ın evine gönderilmiş Zeynep validemizle. Şimdi o gerdanlık peygamberin huzurunda. Aklına geliyor onlar ve söylüyor sahabeye gerdanlığı Zeynep'e geri gönderseniz de Ebul As'ı da serbest bıraksanız olmaz mı? Sahabe bunu geri atar mı? Hemen emir yerine getirilecektir. Hicretin 8. yılı dikkat edin. Hatice anamızın doğu vefatının üzerinden tam 11 yıl geçmiş. İslam Mekke'nin sokaklarına bir fetih ordusuyla giriyor. Herkes aleyhissalatü vesselam efendimiz önce nereye gidecek diye merakla ona bakarlarken birden devesinin yularını Hacun mıntıkasına doğru çevirecek ve varacak Hatice'sinin kabrinin başına dakikalarca orada gözyaşı dökecek. Soracak sahabe, ya Resulallah evinizde mi kalacaksınız? Cevap, akil bize ev mi bıraktı olacak? Akil Hazreti Ali'nin abisidir. Peygamberin evini satmış Peygamberimiz hicret ettikten sonra. Hayır akil bize ev mi bıraktı Diyecek Peki nereye kuralım çadırını Hatice'nin karşısına Tam Hatice'nin Karşısına hacun mıntıkasına Peygamberin çadırı kurulacak Fetih olmuş Onlarca kişi Geliyor görüşüyor Derdini anlatıyor Çözüm istiyor Efendimiz hepsiyle ilgileniyor Beli bükülmüş eli bastonlu Yaşlı bir hanım cemaatten izin isteyerek peygamber aleyhisselamın huzuruna gelmek istiyor. Efendimiz onu görür görmez açın yolu o hanıma açın diyor. Yol açılıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın huzuruna o hanım geliyor. Efendimiz sırtından cübbesini çıkarıp yere serip. O yaşlı hanımı o cübbenin üzerine oturtturuyor. Konuşmaya başlıyor. Konuşuyorlar. Zaman zaman gülüyorlar, zaman zaman ağlıyorlar, zaman zaman hüzünleniyorlar, zaman zaman farklı bir iklime kapı açılıyor. Dakikalarca efendimiz fetih günü o yaşlı hanımla vakit geçiriyor. Sonra hanım gidiyor. Ayşe anamız meraklıdır. Hemen gelip soruyor. Ya Resulallah kim o hanım? Cevap. Hatice'min dostu idi. Onunla Hatice'li günleri konuştuk. İsim vermiyor ama ihtimal ki o gelen nefise binti münye'dir. Yani o evliliğe vesile olan insandır. Aynı o yaşlarda yaşlı bir hanım adı Ümmü Züfer. Bir gün Medine'de Efendimizle karşılaşınca aynı saygıyı aynı ihtima ihtiramı görecek peygamberden. Merak edenlere cevap şöyle gelecek. O Ümmü Züfer'dir. Gelirdi Mekke'de evimize. Hatice'min saçlarını tarar. Onu süslerdi. Vefa. Vefanın zirvesi. Vefa sultanından. Vefa dersleri bunlar. Kapı çalınıyor. Hemen ayağa kalkıyor Efendimiz. Bu kapı çalış. Hatice'min kardeşi. Halenin kapı çalışıdır. Allah'ım ne olur gelen hale olsun diyor. Kapı açılıyor. içeriye giren hale oluyor. Onunla da Hatice'li günler konuşuluyor. Onlarca şey anlatırım. Anlatabiliriz. Ama biz söz söyleyeyim size. Ne olur üzerinde tefekkür edin. Müslim'de geçen hadisin son cümlesi. Neden Hatice diye soranlara aleyhissalatü vesselam efendimizin verdiği cevap. İnni kat rızıktu hubbeha. Ben Hatice'min sevgisi ile rızıklandırıldım. Bu efendimiz aleyhissalatü vesselamın dünyasında Hatice anamızın nerede durduğu meselesidir. Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin yaşı 35. Hatice anamız o günler 50 yaşlarında. 35 yaşındayken Efendimizin hayatına dört olay birden giriyor. Bu dört olaydan bir tanesi. Fatıma o günler doğacak ve vahyin kızı olacak olan Fatıma mübüvvetten 5 yıl önce o eve farklı bir hava getirecek. Zeynep gelmiş... Rukiye gelmiş, Ümmü Gülsüm gelmiş, son olarak kız olarak Fatıma gelecek. Hatice anamız diyor ki, üç kızımızın ismini de efendim koydu. Keşke bıraksa da bu kızımın ismini de ben anamın ismini koysam. Anası Fatıma binti Zayide. Geliyor efendimiz eve, alıyor Fatıma'yı kucağına, seviyor, kokluyor. Seviniyor kız çocuğu olduğu için. Ben kızların babasıyım diyerek Mekke sokaklarında dolaşan bir peygamberin ümmetiyiz biz. Sonra diyor ki bu kıza anamın ismini koyacağım. Hatice anamızın aklına ne geliyor? Herhalde Amine koyacak diye. Biraz rengi değişiyor ama bir şey söylemiyor. Efendimiz diyor ki. Annem dediysem eğer annemden sonra annem olan Ali'nin anası Fatıma Binti Esed'in ismini koyacağım diyor. Hatice anamız tebessüm ediyor tamam diyor isim senin ananın ismi de olsun benim anamın ismi de olsun. Fatıma 35 yaşında peygamber aleyhissalatü vesselamın hanesine böyle bir sevinç getirmiş o yıl olan ikinci hadise, Kabe'nin duvarları yıpranmış, Yemen'den kopup gelen Arimseli duvarları iyice eskitmiş, Mekken'in büyükleri toplanmışlar, yıkıp Kabe'yi yeniden yapma konusunda fikir birliği etmişler. Yıkılmış Kabe, içinde haram olmayan temiz kazançla yeniden doğrultulmuş Kabe'nin duvarları, sıra Hacerül Esvedin yerine konma meselesine gelmiş. Mekke'de o gün var 16 kabile, her kabile bu şeref bize ait diye şerefe nail olmak için Hacerülesvedi Esved'i yerine koyma meselesinde bizim olsun diye ısrar etmişler. Ve bir sıkıntı çıkmış ortaya. Hazreti Ömer'in kabilesi Beni Adi, kılıcını dikmiş Kabe'nin avlusuna. Hacerülesvedi Esved'i yerine koyma meselesinde bu şerefi bizden alana hakem olarak bu kılıç var demiş. Halid bin Velid'in babası, Velid İbni Mughire büyük bir idarecidir ama imansız olarak gitmiş. Ama oğlu Halid'i biliyorsunuz. Ayağa kalkmış. Ey Mekke ahalisi demiş. Allah'ın evini imar etmek gibi... Bir hayır için buraya toplandık. Ve hayırla bu işi bitirdik. Şimdi hayır olan bu işinizi şere dönüştürmeyin. Gelin bir karar üzere anlaşalım. Bekleyelim. Kabe'nin avlusuna ilk giren şahsı hakem olarak tayin edelim. Onun verdiği hükme de rıza gösterelim. Beklemişler. Hiçbir şeyden habersiz. 35 yaşlarında... Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir anda avludan içeriye girmiş. Bütün Mekke ayakta ve dillerde bir tek cümle. El eminu ertadaynahu, el eminu ertadaynahu. O emindir, onun verdiği hükmede biz rıza gösteririz. 35 yaşında, gençliğinin zirvesinde, Olay Allah Resulü'ne intikal edince ne düşünmüş ne şüphe uyandıracak bir söz söylemiş ne şöyle mi yapalım böyle mi yapalım demiş anında söylediği söz şu olmuş bana bir bez getirin bir bez gelmiş. Mübarek elleriyle Hacerül Esved'i o bezin tam ortasına koymuş. Şimdi her kabileden bir adam gelsin demiş. Her kabileden bir adam gelmiş. O bezin uçlarından tutarak kabe'ye doğru götürmüşler. Bütün kabileleri, aileleri bu şerefe ortak etmiş. Sonra kendi mübarek elleriyle hacerül esvedi bugünkü yerine koymuş. Ve o güne kadar el emin diyenler o günden sonra daha fazla demişler. Hatice anamız ne demiş? Beni kınıyanlar. Anladınız mı Muhammed'de benim gördüğüm şeyi daha peygamberlik yok ortada. Ama anamız anlamış nasıl bir kumaşı olduğunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetten önce anlamış. Bu da o günlerin ikinci hadisesi. Üçüncü hadise yaş yine 35. Yolun yarısı eder diğer yaşa hayır. yolun yarısında Efendimiz. O günler Ebu Talib'in hanesinde çocuklar var. Talib var, Akil var, Cafer var, Ali var, Ümmü Hani var, var da var. Vefalı olan Efendimiz yaşı ilerleyen amcasına yardım etmek için o çocuklardan iki tanesinin bakımını birini kendi üzerine Diğerini de diğer amcası Abbas'ın üzerine olmak üzere almak istiyor. Varıyorlar Ebu Talip'in evine söylüyorlar. Ebu Talip önce vermek istemiyor. Sonra diyor ki Talip ile Akil'i bana bırakın. Diğerlerinden hangisini alırsanız alın. Söz Efendimiz de Ali benim diyor. Ali 5 yaşında çocuk o günler. Ali benim diyor. Abbas diyor ki 15 yaşındaki Cafer de benim o zaman. Beş yaşında Ali'nin elinden tutuyor efendimiz. Hatice anamıza emanet ettiği zaman söylediği söz şudur: Ey Hatice'm, ben öyle birini seçtim ki Allah onu benim için seçmiştir. Ali demek bu işte. Nasıl seçildiğini tarih şahittir. Neler yaptığına tarih şahittir. Yaş 35. Bu üç olay olduktan sonra bir olay daha oluyor. Ticaret yapan, insanların içinde olan, her an sosyal hayatta aktif olarak yer alan Efendimiz ve Vesselam bir anda yalnızlığı sevmeye başlıyor. Ve kimden öğrendiği ihtilaflı? Hz. Ömer'in amcası Zeyd i̇bn Amr İbn-i Nüfeil'den mi? Dedesi Abdülmuttalip'ten mi? Çobanlık yaparken kendi bulduğundan mı bilemiyoruz. Ama Nur Dağı'ndaki Hira mağarasına gidip gelmeye başlıyor. 35 yaşından 38 yaşına kadar 3 yıl o gün Arapların Ramad ayı dedikleri Ramazan ayında. 38 yaşından 40 yaşına kadar 2 yıllık zaman diliminin de te 1'lik bir kısmını yaklaşık 6 ayını 3 ayda diğer 3 senede 9 ayını Hira Mağarası'nda geçiriyor. 35 yaşında Hatice anamız 50 yaşında. Bu serüven başlıyor. Allah aşkına araştırın. Bir gün olsun. Hatice anamız şunu demiş midir? Ne işin var senin o mağarada? Hayır. Hayır. Niye gidip geliyorsun demiş midir? Hayır. Beni ihmal ediyorsun demiş midir? Hayır. Herhangi bir konuda bu mesele tartışma malzemesi olmuş mudur? Hayır. Hiç olmamıştır. Bilakis Hatice anamız benim efendim yanlış iş yapmaz diyerek ona yardım etmiştir defaatle kendi elleriyle azık taşımıştır oraya kaç kez Hira Dağı'na o Nur Dağı'nın tepesindeki Hira mağarasına Hatice anamız da yürümüştür kaç kez Efendimiz onun gelişini görmüştür yorulmasın benim Hatice'm deyip kendi aşağıya inmiş bugün icabe mescidi diye bilinen yerde oturmuş sohbet etmiş Bazen orada onunla gecelemiş. O günlerin birindedir işte. Vahyin gelişinden sonra Cebrail'in ona selam getirişi. Kendi gelmediği günlerde meysereyi göndermiş kölesini. Uzaktan takip et başına bir iş gelmesin. Güven zirvelerde en ufak bir güvensizlik yok. Ve böyle bir süreci tamamlamış ve vesselam efendimiz. Tarihler miladi 610'a Günlerden Kadir gecesine Aylardan Ramazan'a yaslandığı zaman İsa aleyhisselam'dan beri Susan Sema'nın dili Cebrail ile birlikte Konuşmaya başlayınca Sema'nın emini olan cibril Emin Arz'ın emini olan Muhammedül Emin'e en büyük emmiyetin ve güvenin kaynağı olan ilahi kelamın ilk beş ayetini getirince. Efendimizin nasıl bir hale girdiğini biliyorsunuz değil mi? Bir şok yaşadı. Ne iyi geldin falan demedi Cebrail'e. Evet bazı alametler görmüştü. Ama vahyin o ilk anı, o an büyük bir andı. Çok büyük bir sorumluluk büyük bir yüktü o yükün altında alekselat ve selam efendimiz iki büklüm oldu hele cebrail'in onu sıkıp kanatları arasında kemiklerini birbirine geçirdiği o tablodan biz efendimizin nasıl bir hale girdiğini görüyoruz çıktı oradan yürüyor hira'dan aşağıya doğru dağ taş Sema, yıldızlar. Esselamu aleyke ya Resulallah diyor. Dayanmak mümkün değil. Bir liman lazım peygambere. Bir liman. Öyle bir liman ki varacak o limana sahili selamet olacak. O fırtınalar sükunete varacak. Bir anda yüreğinde dönen o şeyler başka bir iklime sokacak. Hira'nın aşağısında... Efendimiz'i bekleyen tam dört tane liman var. Dikkat edin. Dört liman. Bir. Amca Ebu Talip bir liman. Ailenin büyüğü gün görmüş, yaşı seksene merdiven dayamış, iş bilen, varıp yeğeni başından geçenleri anlattığı zaman ona liman olabilecek biri. Ama Efendimiz Ebu Talip'e gitmiyor. Aşağıda 20 yıllık bir dostluk var. 20 yıldır kardeşim diyerek birbirlerini bağırlarına basan Hazreti Ebu Bekir'in dostluğu duruyor. Dostun yanına gidebilir Ebu Bekir ona liman olabilir ama Ebu Bekire gitmiyor. Aşağıda bir din alimi var. O gün ilahi vahileri çok iyi bilen hatta o günler. Süryanice olan metini Arapçaya çevirecek kadar ilahi kelamları, İncil'i, Tevrat'ı bilen bir din alimi olan Varaka İbni Nevfel var. Ona gidebilir. Zaten biliyorsunuz ertesi günün sabahında Hatice anamızı oraya götürecek. Ona da gitmiyor. Ya nereye gidiyor? Nereye gidecek? Sahili selamet olan Hatice'ye gidiyor. Varıyor Hatice anamızın yanına, dilinde tek bir cümle, ne olur dikkat edin ve bu tablonun içerisine dahil olun. Ben tarih anlatmıyorum size, bugün sizin evinizi anlatıyorum, kendi evimi anlatıyorum, olması gereken ideal tabloyu anlatıyorum. Fitriyor, eve varıyor, tek bir cümle, zemmiluni, zemmiluni, ne demek, beni örtün, beni örtün. Ne diyor Hatice anamız sana ne oldu başına ne geldi gidip geldin tek başına mağaraya olacağı buydu ne işin var senin oralarda hayır ne dedi Efendimiz beni örtün iş bitti bir örtü aleyhissalatü vesselamın üstünde ne oldu sorusunu sormadan liman budur zaten. Sahil-i selamet budur zaten orada bir tek kelime edilse Efendimizin dünyası yıkılacak daha farklı bir hale girecek Beni örtün denildiği yerde örtülecek Örtüldü Ve Efendimizin başında beklendi Dakikalar saatler ne kadar bilmiyoruz Nice sonra Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendine geldiği zaman Başından geçenleri anlatınca Hatice validemizin söylediği cümle nedir biliyorsunuz değil mi? O cümlenin bir benzeri 3500 sene önce Mekke'nin sokaklarında yine bir kadının lisanıyla tarihe kaydedildi. 3500 sene geçmiş aradan şimdi Hatice'nin diliyle aynı cümleye benzer bir cümleyi tarih kaydedecek. Kimi kastediyorum anladınız herhalde. İbrahim'in hanımı Hacer'i kastediyorum. Toprağında bir tek ot bitmeyen o coğrafyaya, kundaktaki yavruyu ve gencecik Hacer'i bırakıp giderken, arkadan yaşlı bir ifadeyle, yaşlı gözlerle çıkan bir ifadeyle, ne demişti Hacer ana? İbrahim, bizi kime bırakıyorsun? İbrahim... Rahim demektir rahmetin babasıydı. Dönüp de şunu da diyemedi sizi Allah'a bırakıyorum da diyemedi. Yürümeye devam etti. Hacer ana anladı ki bu iş İbrahim'in işi değil. Eğer Allah'a ise dedi git Allah bizi zayi etmeyecektir. Hacer'in sözü ve gelin 3500 sene sonrasına gelin. Hatice'nin sözünü dinleyin. Allah seni zayi etmeyecektir efendim. Bu cümle ile başlayacak sözüne. Sonra beş cümle dökülecek. Beş cümle dökülecek Hatice anamızın dilinden ki nasıl Muhammedul Emin olduğunun şehadeti evin içinden birinin diliyle aleme yansıtılacak. Allah seni zayi etmeyecek. Neden? Bir, sen akrabalık bağlarına riayet edensin. Sen düşkünlerin elinden tutansın. Sen ihtiyaç sahibi olanların ihtiyaçlarını karşılayansın. Sen hakkın yanında yer alıp, hakkın ikamesi için çalışansın. Sen misafire ikram edip, Evini misafir için açansın. Sen çok namaz kılansın. Sen defaatle hacca gidensin. Yok bunlar değil. Ahlak. El Emin. Sonra el resul, El Emin oluşunu. Aleme böyle yansıtacak. Hatice anamız. Sonrasını biliyorsunuz. 10 yıl. Çok büyük bir zaman. 10 yıl. Hatice anamız, Risaletin davasına analık edecek. Keşke sizin de takatiniz olsa, benim de takatim olsa da daha fazla anlatsam. Ama ben biliyorum, benim Ankaralı kardeşlerim az söz ile de çok şey anlarlar. Onun için ben Hatice anamızın üzerinden, çağın Hatice'si olmak... Ve Hatice'nin ruhunu bugünün dünyasında diriltmek, Muhammed'i ahlakı bugünün dünyasında temsil etmek için bu anlattıklarımın üzerinden beş cümleyi size emanet edeceğim. Siz bilirsiniz ister alır bu emanetlere riayet edersiniz, ister almaz burada bırakırsınız. İster benim yüzüme çarparsınız. Ne yaparsanız size helal olsun. Ama ben emanet emaneti size emanet ediyorum. Bir. Zaman ve mekan her ne kadar iffet perdesini aralayıp. Edebi ve hayayı hayatın dışına itse de. Sen çağın Hatice'si ol ki. Tahire kalıp.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 İffetsiz bir çağda yaşadı. İki evlilik yaptı. Üç yıl dul kaldı. Ama onun cahiliyede lakabı neydi biliyor musunuz? Tahire idi. Tahire olduğu için Tahir olan Muhammed'e eş oldu. ve sellem. Eğer Tahire olmasaydı Kur'an ne diyor? Kötü kadınlar, kötü erkeklere Eğer Tahire olmasaydı Peygamber hanesinin sultanlarından biri olabilir miydi? Tahire kalmayanların tahir istemeye hakları yoktur. İsteseler de olmaz, olmuyor, olmayacak. Onun için bugünün dünyasında iffet perdesinin ne demek olduğunu, iffetsizliğin bugün evlerimize kadar girdiği şu zor zaman diliminde, Bizlerin temsil etme adına gayreti aynen cahiliyede hanif olarak yaşamaya gayret eden Hatice anamız gibi olmalıdır. Olursa eğer tahireler ve tahirler muhatabımız olacak inşallah. 2- Muhabbet evliliğin en önemli azığı ve işin olmazsa olmazıdır. Bundan dolayı. Onu her daim canlı tutmalısın. Böyle yap ki gerçek manada sevdiğin için sevilebilesin. Muhabbet evliliğin esasıdır. Ancak sevginin ahlakından ilkelerinden en temel ilkelerinden biri seven sevilir. Bugün ümmet aleyhissalatü vesselam efendimizi seviyor değil mi? Ama biz biliyoruz ki 23 yıl boyunca ümmeti ümmeti diye inleyen bir peygamberimiz var. Ümmet sevmesin de ne yapsın? Sahabe seviyordu değil mi efendimizi? Ama biz biliyoruz ki bir sahabe için orduları hareket ettiren bir peygamberimiz var. Seven sevilir. Muhabbeti sen evliliğinin temel esası olarak edinmezsen eğer ne sevebilirsin ne de sevilebilirsin Hatice anamızın bize öğrettiği ikinci ilke bu 3 Vefa unutmamak unuturmamaktır Vefa sevmek sevdiğinin sevdiklerini de sevmektir Hatırlayın halevali demizi Vefa, bir ömür sevdiğinin yolundan yürümektir. Öyleyse, menfaati değil, merhameti işin temeli olarak edin ki, vefalı olabilesin, vefalı kalabilesin. Son cümleyi bir daha tekrar edeceğim. Öyleyse, menfaati değil, merhameti işin temeli olarak edin ki, Vefalı olabilesin, vefalı kalabilesin. Eğer sen kurduğun evlilikte menfaat üzere yürüyorsan dün severek evlenmiştin, imkanların yoktu, bugün cebin doldu, para sahibi oldun, şan sahibi oldun, şöhret sahibi oldun, dün senin için o dünyalara bedeldi, bugün başka bir şey oldu. Niye? Niye? Zeminde merhamet yok, menfaat var. Eğer merhamet olursa, senin eşin senden 15 yaş büyük olabilir. Senin eşin senden önce iki evlilik yapmış olabilir. Senin eşin senden önce üç çocuk daha doğurmuş olabilir. Ama sen halen Hatice Hatice der iner, başka bir şey de demezsin. Bunu insana ancak merhamet yaptırır. Eğer menfaat işin temeline yerleştirilirse bu iş olacak iş değildir. 4. Eşine karşı güven duyman onun da sana karşı güven duymasını sağlayacaktır. Eşine ve yaptığı işine saygılı ol. Güven duy, alakalı ol. Böyle davran ki...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 Başa bir şey geldiğinde ilk gelilen liman sen olabilesin. Ne olur hanımlar kusuruma bakmasın ama kendilerini sorgulasınlar. Niye başa bir iş geldiğinde beyler ilk eve gelip sizinle paylaşmaz da soluğu arkadaşların yanında alır? Sorgulayın. Acaba biz Hatice gibi davranamadık mı? Eşimizin yaptığı işe saygı göstermeyip, alakalı olmayıp o güveni hissettiremedik mi? Eşte suçu aramayın erkeklere sözüm var ona geleceğim ama şu anda sözüm hanımlara. Onların işi ayrı. Siz kendinizi bu manada sorguladığınız zaman neyi ben eksik bırakıyorum da Hatice anamızın ruhu, havası, iklimi benim üzerimde esmiyor, benim hanemde esmiyor diye sorgulamasını yapmamız gereken bir iş bu. Zaten sahabeyi biz niçin öğreniriz? Ah ne büyük adamlardı deyip metiye dizmek için mi? Hayır. Evet biz İslam medeniyetinin çocukları menkıbe medeniyetiyiz. Biz menkıbeleri basit almayız. Hadis kitaplarında menakıb babları vardır biliyor musunuz? Menkıbe bizim medeniyetimizin özüdür, esasıdır. Ancak unutmamamız gereken bir hakikat. Biz İslam medeniyetinin çocukları, menkıbeleri uyumak için dinlemeyiz. Uyanmak için dinleriz. Eğer bizi uyutacaksa niye dinleyelim? Uyanmak için biz menkıbelerin talibiyiz, talibesiyiz inşallah. Adımları ayar olacak Hatice anamız. Hanımlık nasıl olur? Bize gösterecek. Efendimizin o yüce ahlakı, ideal eş nasıl olur? Bize gösterecek. Beşincisi ve sonuncusu. Hatice gibi hanımlar bekleyen erkekler. Muhammed'i ahlakı kuşanmış Erkekler bekleyen hanımlar. Bu iş beklemekle olmaz.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 ...yaşadığı için buldu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam... ...yaşadığı için... ...Hatice gibi... ...bir anamızın eşi... ...ve yoldaşı oldu. nübüvetin 10. yılı. Üç gün önce... ...Ebu Talif vefat etmiş. O... ...vefat ederken... ...Hatice anamız yatağa düşmüş. Rivayetler muhtelif. Dedim ya Mekke dönemi biraz sıkıntılıdır... Ama üç gün sürdüğü söylenir hastalığı. Ebu Talib'in vefatının Efendimiz'i ne kadar etkilediğini biliyorsunuz. Amca iman üzere gitsin diye son anlarda da Efendimiz'in çırpınışının ne olduğunu da biliyorsunuz. Ama nasip olmayacaktır Ebu Talib'e. O hüzün amcanın ayrılığının hüznü. Ah Hatice'm deyip Efendimiz'in eve gelişi. Eve geldiği zaman da Hatice anamızın ölüm yolunda oluşuna şahit oluşu. Ne kadar Efendimiz'i etkilemiştir şöyle bir tahayyül edin. Üç gün boyunca ve vesselam Efendimiz zaruri işler dışında Hatice'sinin başını hiç terk etmemiştir. Heyseminin zevaidinden size bir rivayet aktarıyorum. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz vefatına yakın Hazreti Hatice'nin şöyle bir ilk gün evlendikleri zamanı hatırlamış aklında bir de o anki hali. Onlara düğün hediyesi olarak Hatice anamızın yeğeni olan Hakim İbni Hizam çok güzel bir ev hediye etmiş. O ev ki Kabe'nin süt kardeşi diye isimlendirilmiş güzelliğinden dolayı. Ama o ev gitmiş, ticaret gitmiş, mal gitmiş, mülk gitmiş. İslam'ın sırtından para kazanan biri değil. İslam olduktan sonra varını yoğunu veren gerçek manada risalet davasının muallimi nasıl olur bunu göstermiş. Her şeyini vermiş. Çadırı andıran bir ev. Efendimiz duygulanmış. Hatice'm demiş. Ölürken böyle bir yerde mi ölecektin? Sana rahat ettiremedim. Ve orada kızların ağlayışı diğer odalarda olunan insanların da o odaya doluşmasına sebep olmuş. Ne demiş Hatice anamız giderken? Ben saadeti senin yanında buldum. En güzel mutluluğu sen bana yaşattın. Selam olsun Hatice anamıza. Selam olsun o ruhu diriltmek için gayret gösterenlere. Allah onların yollarından, izlerinden ayırmasın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Emaneti de size emanet ediyorum. Sizi de Allah'a emanet ediyor. Sizin de beni O'na emanet etmenizi istirham ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.